Merhaba, bu hafta halk takviminin dördüncü programını yapıyoruz. Bugün halk takviminin Kasım günlerinin ilk döneminde kara kışa hazırlık günlerini konuşacağız. Halk takvimine göre 26 Kasım günü aslında pastırma yazının sonu ve soğukların başlaması olarak geçiyor. Ama doğrusu pastırma yazının o ılıman günlerini bu yıl yaklaşık 10 gün önce sona erdirmiştik zaten. Şimdi önümüzde kara kış var. 9 Aralık'taki kara kış fırtınası bize kış mevsimine tam olarak girdiğimizin haberini verecek. Karakış dönemi neler getirecek, önümüzdeki hafta bunları ayrıntılı olarak halk kültürü uzmanı Sabrikoz'dan öğreneceğiz. Bu hafta Halk Takmimi bize 28 Kasım'da ağaçlardan suların çekilmesini ve 30 Kasım'da da ülker dönümü fırtınasını gösteriyor. Aslında yılın tam da bu zamanlarında kışın nasıl geçeceğine ilişkin işaretleri alıyor Halk Takmimi. Yörelerine göre değişen emareleri var bunun. Örneğin Karabük ve çevresinde ayvanın ve meşe palamodunun fazla olması halinde kışın uzun süreceğine inanılıyor. Bingöl'de ise armut ve elma ağaçları çok çiçek açarsa o yıl kar yağacağına, kuşlar sürü halinde ağaçların tepesine konarsa o yıl kışın erken geleceğine ve şiddetli geçeceğine kanaat getiriliyor. Muş ve çevresinde alıç ağacının meyvesinin bol olduğu yıl kışın uzun ve çetin geçeceği kabul ediliyor. Tunceli ve çevresinde de kavak ağacı yapraklarını sonbaharda tepedeki dallarından itibaren dökmeye başlarsa kış hafif, alttan dökmeye başarsa kışın ağır ve soğuk geçeceğine hükmedilmiş. Yine aynı bölgede tarla köstebeklerinin toprak yığıntıları sıra halinde ise kış hafif geçecek, karışık olursa kış şiddetli geçecek demekmiş. Erzurum-Tortum çevresinde de yaban gülünün çok sık olarak kuşburnu getirdiği senelerde kışın ağır geçeceğine inanılıyor. Hepimiz saatli marif takmini biliriz. Ömer Madra 24 yıldır her sabah Aşık Gazete programının girişinde okur. Son dönemde Can Tombil'de yapıyor bu görevi. Eskiden ülkü takvimi, topkan takvimi gibi isimlerle benzerleri de vardı. Bu duvar takvimlerinde halk takviminden alınan rüzgar, fırtına, soğuk ya da sıcak günler bilgisinin yanı sıra o dönemin meyvelerinden, sebzelerinden ve mevsimine uygun yemeklerinden bahsedilir. Her ne kadar halk takvimi kışın ziyafeti ateştir dese de takvim yapraklarının arka sayfasında önerilen yemeğin tarifi de verilir uzun uzun. Hatta ev kadınları eskiden bu tarifin bulunduğu yaprağı gün bitiminde koparır ve yemek tarifleri defterine yapıştırırmış. Örneğin 26 Kasım 1964'te günün menüsü ...kıymalı prasa, sigara böreği, sütlaç... ...ya da 29 Kasım 1952'de Ne Pişirelim başlığında... ...mantar sote, akdeniz salatası, bulgur pilavı, zerde var. Zaman zaman takvim yapraklarının bu yemek önerilerinde... ...portakallı pekin ördeği, yer fıstıklı kestaneli perde pilavı... ...yaban mersini kompostosu falan gibi... ...günlük hayatta yapılması pek de kolay olmayacak tarifler çıkmıyor değil. Ama bunlar istisna tabii. Bu hafta hak takviminin alanında yer alan... Kışa başlarken ne pişirdir mevzuna biraz daha yakından bakacağız ve işin ustasına mikrofonumuzu uzatacağız. Telefonun diğer ucunda Yemek ve Kültür Dergisi yayın kurulu üyesi Musa Dağdeviren var. Musa abi, merhaba. Merhaba Kansu. Ee, önceden söylediğim gibi Açık Radyo'da halk takvimi köşesindeyiz. Ee, bildiğin gibi 10-12 gün sonra e, kara, kış, kara kış günleri başlıyor. E, ama bugünden itibaren halk takvimi soğukların başlaması dönemine de girdi. Ben şimdi şöyle başlayalım diyorum. Siz aynı zamanda yöresel yemekler yapan bir mutfağın da başındasınız ve ben biliyorum ki orada mevsim size en uygun ne gösteriyorsa o sebze ve meyvelerle yemek pişiyor. Yemek ve Kültür Dergisi'nde de işlediğiniz konular hep mevsimine göre gıda tüketme üzerine makaleler ve tarihi yemekler konuları. Nasıl takip ediyorsunuz mevsimin yemeklerini, hak takvimi kullanıyor musunuz örneğin veya saatli marif takvimi gibi kaynakların önerilerinden faydalandığınız oluyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim yani... E bu söylediğiniz e, marif takviminden olsun e, hani alt takvimden yararlanmıyorum ama açık radyoda Ömer Madra'nın e, tariflerini marif takviminden dinliyoruz. Evet. Yani öyle, öyle diyeyim. Ama daha çok bölgesel e, yani bölgelerimizin kullandığı e, teknikler tabii ki mevsime göre hı hı. E, yaptığımız şeyler var. Hem daha çok hani değer gibi öyle bir şeyi hani mevsimi takip etmekle birlikte asıl çiğ bunu takip ediyor hı hı. yani işte diyelim şeker pancarı mevsimi kestane mevsimi nar mevsimi işte Kereviz, brasa gibi işte lahana gibi şalgam gibi bu bu tür hani şeyleri bölgelerin şeylerine göre yani tekniklerine göre işte yemekleri yapıyoruz aynı zamanda genel olarak şey kullanmıyorsunuz bildiğim kadarıyla dergideki makalelerde de bunlar hep yazıyor yani mevsim dışı malzemeleri sofraya getirmiyorsunuz ya da yazılarda kullanmıyorsunuz evet, evet, mesela evet. kasım sonunda aralık ayında kış başlarken ne pişirilir nedir bu mevsimin bu mevsimin sebzesi meyvesi hangi yemekler revaçta Şimdi e, şöyle diyeyim e, örnek olarak e, şeker pancarından yapılan yemekler hani çorba olarak e, daha böyle baskın e, şey tarhana tarzı ya da e, beyaz lahanadan yapılan e, yemekler hani e, ya bir o, ay öncesine o, kadar mısır? Kurutulmuş semizotu hı hı. gibi kurutulmuş değişik e, e, sebzelerden yapılan yemekler. Peki, e, ve e, tahıl ve baklagillerden hani yaptığımız yemek çeşitleri bunlar. Bu e, bahara kadar böyle mi gider? Şimdi bahara kadar devam eder. Ama mesela şimdi taze sarımsağı herkes e, mesela şu anda mevsimi değil diyebilir. Bu İstanbul ya da işte... Karadeniz, İç Anadolu'da e, şey e, taze sarımsak daha henüz e, yok ama e, örnek olarak Antakya gibi, e, Urfa gibi, Antep gibi bölgede ise tam e, taze sarımsak dönemi mesela, hı hı. Sarımsak aşığı gibi, efendim söyleyeyim bu şiveviz diye bir yoğurt yemeğimiz var, hatta kimileri e, yani sarımsak bu zaman mı olur diye? karıştırıyorlar. Hı hı. Halbuki e, e, tam da zamanı bu şu anda mevsimi yani. Hı hı. Peki e, mevsimin kendi ürünlerini tü tüketmek neden önemli? Çünkü artık seracılık teknolojisi çok gelişti ve pek çok gıdayı mevsimin dışında bulabiliyoruz. E, ama e, kışın, kışır, kış ürünlerini, kışın, yaz ürünlerini yazın tüketmek neden gerekli? Şimdi bir defa yani doğayı seviyorsak ve doğanın yeryüzündeki bir parçasıysak e, bence seracılık hiçbir yerde yapılmamalı bence çünkü vücudumuz neyi ne zaman istediğini bize e, her bölgemiz bunun şeyini sinyalli veriyor yani hı hı. E, işte şu anda taze fasulyeden bir zeytinyağlı yemek yerine yazdan kurutulmuş Kuru yeşil fasulyeden yapılan yemeğin e, tadı e, daha e, güzel olduğunu düşünüyorum. E, başka e, hani ferda tatlar öyle ya da böyle yapay tatlar. Hı hı. Yani bize aslında insan olarak e, hani farklı yabancılaşmanın e, şeyini sebzeler ve bitkiler e, üzerine de veriyor. Doğru beslen anda Bence e, hani Mevsim dönüşlerini Beslediğimiz anda Hem o yediğimiz şeylere saygı duyuyoruz Hem mevsime saygı duyuyoruz Yani bize çok e, katkıları Olduğunu düşünüyorum hı hı. Ama mevsimi takip etmemek Bence e, Çok şeyi kaybettiğimizi Hatta bilmiyoruz bile Neyin ne zaman olacağını düşünün Şu anda işte e, Kızartma kabağı var işte patlıcan da var. Domates de var. Ne bileyim biber de var. Hani ama yemeklerde özellikle kış mevsiminin şimdi kestane'den yapılan yemeklerimiz var. Pilav diyelim. İşte kurutulmuş domatesden yapılan kızartma var. İşte şalgamdan çullama hem etli hem etsiz hem yumurtalı hem yumurtasız hem yoğurtlu. Ya yani o kadar fazla ki her bölgemiz o ürünü o sebzeyi o gıdayı farklı şekilde kendi metotlarıyla tüketiyor anladım peki Hani, evet Evet. E, şunu da sormak istiyorum vaktimiz de az e, son olarak e, siz kendi hayatınızdan halk ile ilgili neler biliyordunuz e, aileniz kullanır mıydı hak takvimi ya da biraz önce e, Ömer Madra'nın kullandığı takvimi anlattığı takvimi kullanıyorum dediniz zaten o saatli marif takmi evet Dinli yani dinliyorum bir e, açık radyo dinleyicisi olarak onu dinliyorum. Tabii ki hani e, daha eski e, elimde olanlar var. Hani bir arşivleme anlamında ama e, şeyi bir karşılaştırma yapıyorum. Yani o dönem kaç çeşit yemek yerlermiş, neler yerlermiş, hani, hangi öğün neler bilmediği anlamında e, hani bunu hani teorik olarak oradan e, bu anlamda besleniyorum ama e, şu değil. Yani bizde çünkü e, daha çok e, lokantada hem geleneksel hem de yerel yemeklerimizi mevsim üzerinde takip ediyoruz. E, belli çeşitler sunuluyor hani. Hı hı. E, böyle gidiyor öyle bir manada. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin Sağ olun. Evet. Bu haftalık halk takviminden bu kadar. Biraz önce günün menüsünü verirken zerde dedik. Takvim yapraklarında zerde ile ilgili güzel bir atasözü var, onunla kapatalım. Ee, Sadece sudan zerde olmaz, bal kazana girmeyince, hazır para test tükenir, arkasından gelmeyince. Haftaya yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın. Halk Takvimi